La yalijun nara, rujulun bekat min kashyetillah. Allah korkusuyla ülperen bir kalp, kalbin ülpermesine tercuman gözyaşı Mümin sırtında bunu taşıyorsa cehenneme girmez diyor Allah Resulu, sallallahu aleyhi ve sellem. Aynanı la yemessuhum anar, aynun bekat min kashyetillah ve aynun batat tahrusu fi sabilillah veya كما قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem göz vardır ki Allah'ın azabını görmez İki göz vardır ki bütün gözlerin içine gireceklerinden endişe ettikleri gün cehennemden masûn ve mahfuz kalır kim bu iki göz kim bu iki gözün sahibi aynun bekat min haşyetillah Allah'a karşı olan, saygısından coşan, çağlayan, gözyaşlarını ceyhun eden göz sahibi ve bir de memleketine gelecek felaketleri, mazgal deliklerinden dışı gözetleyen bir rasatçı gibi gözetleyen göz, bu iki göz cehennemi görmeyecektir. Biri şahsi hayatını rasat eden, öbürü de içtimai hayatı rasat eden gözdür. Biri ferdin mükemmeliyetine nazır göz, öbürü cemaatin mükemmel yaşayışına nazır göz. Biri Cihad-ı Ekber'in gözü, öbürü Cihad-ı gözü. Biri hat meydanlarında düşman karşısında göz, öbürü içinde Yavuz düşman nefsine karşı uyanık, uyunu sahireden eden bir göz. Bu iki göz, ikisi de cehennem onlara haram görmeyecektir. Dünyanın zevk ve sefasını, gülme ve eğlenmesini kendisine haram ve yasak eden Allah buyuracak Celle Celaluhu. Kullarım ben dünyada sizi çok defa görüyordum. Gözleriniz çukura inmiş, kasıklarınız, karnınız kasıklarınıza geçmiş, renginiz, benziniz sararmış, solmuş, ıstıraptan bir hitap, bir ağaç ve bir ilaç hale gelmişsiniz. Bugün ise kulu aşrabu hani an bi muasaftum fi haliye. o günlere bedel bugün yeyin için afiyet olsun diyecek. La ejmau beyne emneyn ve la ejmau beyne havfeyn. Kudse hadis Allah ferman ediyor. La ejmau beyne emneyn ve la ejmau beyne havfeyn. İki amniyet ve huzuru ben kuluma birden vermem. Dünyası, dünyası refah ve saadet içindeyse, fedakarlıkta ve hasbilikte bulunamıyorsa, sadece kendi refah ve saadetini hedef ve ideal bir ufk olarak tanımış hayatını ona göre tanzim etmişse, ahirette mahrum ederim. Verdiğim şeylerden kendini mahrum ediyor, hayatını bir pehriz içinde geçiriyor, başkalarının hakkı hususuyla İslam'ın ona verdiğim şeyler için de, hakkı bulunduğunu da kabul ve teslim ediyorsa, ahirette emniyet içinde yaşatırım. Dünya ve ahiret emniyeti bunlar yan yana gelemeyeceği gibi, dünya ve ahiret, ahiret korkusu ikisi de yan yana gelemeyecektir. Cenab-ı Hak maddi manevi saadette bizleri daim ve kaim eylesin. İslam adına lütfedeceği çilelere bizi katlanma gücüyle serfiraz kılsın, mukavemet lütfeylesin. Evet, mümin içi mahzun, kalbi kırık yaşayacaktır. Yine zayıf kutsi bir hadisin ifade ettiği gibi ana indel munkasirati kulubuhum. Ana indel munkasirati kulubuhum. Ben kalbi kırıklarla beraberim. Ben sinesinde ummanlar gibi hüzün taşıyanlarla beraberim. Hüzün dolu yaşayacaksın. Peygamberin olan mahzun nebi Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem hayatında üç defa güldüğünü tespit eden sahabe nebinin sinesinde neyi anlatıyor sana? Daima ümmeti için mahzun olduğunu bütün yıkılışlarla beraber yıkıldığını, Sökülüşlerle beraber söküldüğünü, Her mahzun olunması gereken manzara karşısında oturup hıçkıra hıçkıra ağladığını anlatıyor sana. Ne bin gibi olacaksın. Ne bin gibi olacaksın ki onunla beraber olasın. Sevginin ifadesi, alakanın ifadesi, aşkının ifadesi, bağlanmanın ifadesi. Arzu edeceksin onunla beraber olmayı. Ama bu yolunda olmağa bağlıdır. Her şeyinle yolunda olmana bağlı, Onun yolunda olmana bağlıdır. Cenab-ı Hak bizi Nebi Efhem ve Emced'in yolunda kaim ve daim eylesin. Bir lahza Kurtuluş yolu sırat-ı müstakim dediğimiz o yoldan bizleri durdurmasın dur etmesin. Mahvoluruz. Allah muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar Bununla ben bu mevzuda ikinci bir faslı arz etmeye çalıştım. Ehli i ve ehli küfrün şe'ni olan manasız keyfetme, keyiflenme, zevk etme ve bu zevkin ifadesi manasız gülme, bunu anlattıktan sonra manalı ağlayışa intikal ettim. Manaya ait ağlayışa intikal ettim. Mana dünyasını imar edecek ağlayışa intikal ettim. Mamur bir gönlün semeratı ağlayışa intikal ettim. Ve sonra buna mani, kalp kasvetine intikal edeceğim. Kim bilir rayhayı cenneti belki göremeyecek, kim bilir belki rayhayı Habize-i Niran'dan kurtulamayacak, Kötü bir akibete maruz kılıcı kalp kasvetine intikal edeceğim. Kalp kasvetinin semeresi gözün yaşarmamasıdır. Kalp inceliğinin alameti gözün yaşarmasıdır. Eğer bir kalpte incelik varsa sebeptir, göz yaşarır. Göz yaşarmıyorsa alamettir ki kalpte katılık var, rikkattan mahrumdur. Ve Allah Resulü bu vadide kollarını makas gibi açar karşımıza dikilir. Ağlamayan gözden Allah'ım sana sığınırım der. Ne gibi? Şeytandan sığındığım gibi. Cehennemden sığındığım gibi. Cennetten mahrumiyetten sığındığım gibi. Cemalini görmeden mahrumiyetten sığındığım gibi. Yaşarmayan gözden sana sığınırım der. Kur'an yaşarmayan göze misaller intihab eder seçer. Kimden Yahudiden, sahabi arasında yaşarmayan göze misal irade edilen yoktur. Yahudiden misal alır Kur'an Kerim. Ahireti inkar eden, öldükten sonra dirilmeye inanmayan, hesaba mizana bağlanmayan, inkiyad etmeyen, kabul etmeyen, teslim olmayan, bütün bağlı vasıflardan mahrum Yahudiden misal intihab eder. وَاِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اطْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا فَقُلْنَا اطْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ aranızda çekişip duruyordunuz diyor Yahudilere. Katili meçhul, bir maktul vardı ortada katil kim diye şuna bunu atmakla aranızda meseleyi şuna buna atıp atkı cürümde bulunup duruyordunuz diyor. Vallahu muhricum ma kuntum tektumûn. Sizin sakladığınız şeyi Allah açığa çıkaracaktır. Fakun nadribuhu bibâdiha. Mezbuh bakarın bir parçasıyla vurun maktule söyleyecektir kendisini kim öldürdüğünü. Ve söyler kezâlike yuhgilâhu'l mauta ve yurîküm âyetî leallekum teakilûn. Allah ölüleri böyle ihya edecektir. Haşra sizi inandırmak için ölüyi ihya ediyor. Bir ölünün parçasıyla diğer ölüye temas emrediyor. Temas ettiğiniz zaman maktul kim tarafından öldürüldüğünü söylüyor. İleride benzerini buna yakını belki ilim size keşfedecektir. Maktulu belli bir saat, belli bir zaman içinde konuşturacak katili meydana çıkaracaktır. Ve Kur'an'ın bu mevzuda ifade ettiği bu mucize belki bu hususa parmak basmakta işaret etmektedir. Ama benim arz edeceğim şey bu değil. Sizi haşre inandırmak için Allah gözünüzün önünde ölü ihya etti. Sonra, sonra, Ahirete inandınız. İnandınız ama arkadan bir müddet müddeti medide geçtikten sonra kalpleriniz kasvet bağladı. Simsiyah yağmur vermeyen bulutlar adeta kalp semanınızı hata etti. Fahiye kalp cıra. Buna kasvet denmez. Buna öyle katılık denir ki taştan daha katı. Fahiye kalp cıra o kadar katı ki taş gibi. Fahiye kalp cıra evaş kasve Taş değil. Taştan daha katı. Nasıl katı taştan? فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ مَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ Zira taşlardan öyleleri var ki şak şak olup içinden suyu fışkırtıyor. Kalbiniz o kadar katı ki onun gözü olan gözlerinizden bir damla yaş gelmiyor. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَ وَشَدُّ قَسْوَى وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَار Hz. Musa'nın asasının teması ile on iki gözden on iki çeşmenin fışkırdığı gibi taşlar, su fışkırtıyorlar. Ya sizin kalbiniz, ya sizin duygularınız, ya sizin hissiyatınız, ve bütün bunlara tercüman olan gözleriniz. فَهِيَّكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشْهَدُّ قَسْوَهُ Taştan daha katı. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّكَّقَقُوا فَيَخْرُجُ مِنْهُ Taşlardan öyleleri var ki şak şak olur. Turda Hazreti Musa'nın karşısında Rabbin tecellisine mâkes ve masar taşların şak şak olduğu gibi. Veya asayı Musa karşısında parça parça olup da sinelerinden su fışkırtan fışkırtan taşlar gibi. Ve inne minha lema yahbitu min haşyetillah. Onlardan bazıları haşyet ilahiden Parça parça olur, yuvarlanır, toprağa dayelik yaparlar. Kur'an anlatıyor. ayet ayeti Kerimesiyle anlatılan hakikati anlatıyor. Hz. Musa'nın asasının ucunun dokunmasıyla parçalanan taşların parçalanması hadisesini anlatıyor. Tur'da Rabbin tecellisi karşısında parça parça olan taşların parçalanma keyfiyetini anlatıyor ve sonra vahyi semavi karşısında duymadan duygulanmadan mahrum taştan daha katı gönüllere dikkati çekiyor taş mı iyidir bu gönül mü iyidir hükmünü size bırakıyor febima <gülüyor> nakdihim insan vahyi, semaviyi duymamış ise, Nebi'nin sesini, soluğunu duymamış ise, belki kalp kasvetinde mazur olabilir. Tevrat'ı görmemiş, İncil'i işitmemiş, Kur'an'ı idrak edememiş ise belki mazur olabilir. Ama Peygamber görüp, Peygamber'in mızrabından çıkan sesi duyup, Nebinin sinesindeki iniltiye kulak verdikten sonra nakzi ah eden mazur olamaz. Verdiği sözden dönen dönek mazur olamaz. Fe bima nakdühüm diyor. Verdikleri sözden dönenler, Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı bırakanlar, le'annahum. Biz de lanet ettik. Biz de lanet ettik, rahmetimizden mahrum bıraktık, tebîd ettik. Yeter kalp katılığı onlara. Yeter gecenin siyah sülüfleri altında iki damlacık gözyaşından mahrumiyet onlara. Yeter gece hayatlarının olmayışı onlara. Yeter teheccüte kalkamayışları onlara. Yeter Kur'an tilavet ed edemeyişleri. Manasını anlayamayışları. Vahyi semavi karşısında ürperemeyişleri onlara. Bu bela yeter onlara. Teb'id ettik rahmetimizden uzaklaştırdık. Hatta başka tabiin imamları sireten ve sureten lananın manası Mesih'tir diyorlar. Yani mesk siretlerini. Yani devrin alayış ve gösterişinin esir ve zebunu yaptık. Yani devrin fantazileri içinde mağlup ettik. Onları lükse zevke sefaya boğduk, sireti meshe uğrattık. Yani rahmete vesile olabilecek bütün harekat, sekenat ve davranışlardan mahrum bıraktık. Yani siretleriyle onları birer hayvan, birer maymun ve hinzir haline getirdik, diyor. لَعَنَّاهُمْ فَبِمَا La مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ Cebretmedik bunu. Sözü onlar verdikleri sözden döndüler, bozdular. nagz ahd ettiler. Nasıl yaptılar? وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ خَاسِيَهِ Kalplerine bunların kasvet verdik. Dikkat buyurun. Kalbinde kasvet varsa lanete mazhar olmuş demektir. Allah bizi muhafaza buyursun. Şu başı secdeye gelenlere Allah muhafaza buyursun. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ خَاسِيَهِ Kalpte kasvet varsa Allah'ın lanetine maruz kalmış. Demek ki rahmetten uzaklaştırılmış. Demek yedi kudretin ters tarafıyla itilmiş, huzurdan tebii edilmiş veya manen mesh olmuş. Fe bi ma nakdihm mithaqahum lannahum ve cealnâ kulûbahum kâsiyen. Niçin kalplerine kasvet veriyoruz? Muharrifûnel <gülüyor> kelime ammâ vâtihi. Allah'ın yerli yerine koyduğu kelimelerin yerlerini değiştirirler. Allah namaz kılınacak der, onlar kılmazlar. Allah kalp saygılı olacak der, onlarda saygı yoktur. Kelimenin yerini değiştirirler. Fiilen, kavlen, kitabeten kelimenin yerini değiştirirler. Ve bunlar sarhoştur artık. Sarhoştur kendilerinin uyacağı yerde Kitabullah'a, Kitabullah'ı kendilerine uydururlar. Zaman asır başkalaştı, herkes dünyaya talip oldu derler. Kitab-ı Allah'ı asra uydurmaya çalışırlar. يُحَرِّفُونَ kelime <gülüyor> عَمَّ وَاطْعِهِ Allah'ın yerli yerine koyduğu kelimenin yerlerini, kelimelerin yerlerini değiştirirler. Âyâtü beyyinatı ayrı mânâ ayrı ve çevirmeye çalışırlar. Cenab-ı vâcib -ı ve Tekaddes Hazretleri bizi maruz bırakmasın inşaallah Teala Teâlâ. Vaktin müsaadesizliği içinde, Uygun olmayan bir yerde kesme mecburiyeti hasıl oldu. Cenab-ı Hak lütfeder, imkan elverirse, bir hulasa mahiyetinde önümüzdeki bir başka dersi arz ederim. Size söz verdiğim gibi önümüzdeki derslerde inşâAllah-u Teâlâ ruh, bekâ-i kiram bunları arz etmeyi düşünüyorum. İmanın erkanından biri olan melaikeye iman mevzunu. Ne kadar lütfeder bilemiyorum. Bu derste ahiret hayatının teminatçısı olan iç inceliğini, kalp rikkatını Mevla'ya karşı ishar ubudiyet ederken bunu saygı ve haşretle yapmamızı arz etmeye çalıştım. Ve bu işe iç dolgunluğuna ve zenginliğine bir emare, bir nişan olarak da belki daha çok gözyaşları üzerinde durdum. Başı secde edenleri, Allah karşısında serfürü eden ve inkiyat edenleri Cenab-ı Hak bu kötü encamdan korusun dileğinde bulundum. Cenab-ı vacib -ı ve Tekaddes Hazretleri kemmi planda 600-700 milyona balik, fakat bizim istediğimiz manada kurtarıcı keyfiyetiyle, resul ü Ekrem'in yüzünü hak edecek mahiyete, mahiyette daha birkaç bine balik olamamış şu cemaat-i İslamiye'yi, hendesi ölçüler içinde gelişebileceği ufuklara inşallah ila buyursun. Kalplere saffetin, samimiyetin, ihlasın, hasbiliğin hakim olacağı günleri bütün iştiyakla intizar ediyoruz. Kurşun seslerinin duracağı, patlayan bombaların sona ereceği, bütün insanlık alemi hususuyla milletimiz, milletlerin başında bayraktar olarak, Saadet dolu, hidayet dolu, rüşd dolu bir güne ereceği günlerin arefesindeyiz inşallah. Teala. Belki o gün gerçekten anlatılan şeylerin manasını idrak etme lütfunu Allah bizlere lütfedecektir. Belki o zaman ben bu sözleri size konuştuğumdan dolayı hicap içinde sizlerde duyduğunuz sözlerin nasıl dinlenmesi gerektiğini bilemediğinizden yine hicap içinde hem devrin hatibini hem de cemaatin uzaktan uzağa seyredecek eski halinize bin nefrin okuyacaksınız. Şu 150 sene içinde yetişen neslin nasıl meseleyi kavrayamayışı, eli tesbihli ve kendisi Kabe'nin etrafında tavaflı, kendisi sakallı dahi olsa nasıl bu işe karşı yabancı ve yat olduğunu idraki o zaman göreceksiniz. Sehabiye onda bir benzemiş bir cemaatin arzı idare ettiği zaman ayandan sonra ayan olamayacak ve hakdan sonra artık olan tek şey batıldır hükmünü veren sizler her şeyi ayan beyan göreceksiniz. Ben ümidi tükenmiş, inkisarı hayale uğramış, çok meselelerde canı dudağına gelmiş bir mücrim olarak adeta son nefeste dudağımı uzanan bir bardak su gibi o dakikayı intizar ediyorum. Cürmüm öyle bir hali, öyle bir havayı idrake müsaade eder mi? Veya cürümlerim benim öyle bir havayla serfiraz olmama müsaade eder mi? Cenab-ı Hak lütfeder mi bilmiyorum ama, bir gede olarak sultandan sultanlık mülkü, sultanlık saltanatı dileniyorum. Bunu bana da lütfederse sizinle beraber, mücrim bir cemaat olarak uzaktan bu manzarayı seyredip neşelenmek isterim. Neşelenmek isterim, yüz yaşında dahi olsam. Cenab-ı Hak münkesir kalbime merhamet etsin. Her zaman halim olmasa bile onunla münasebetimin kav'i olduğu anda halimin ifadesi olarak diyeyim. Sesimin soluğumu kesecek hal hürmetine Cenab-ı Hak o halle bizleri de serfiraz kılsın inşallah Teala. Hem ezanı Muhammed'e okundu hem de benim söz söyleyecek halim kalmadı. Mevla-i Muteal hepimize yardım etsin. Yolunda daim ve kaim eylesin. İllâhil Fâtiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahilllezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtedye levlâ en hedâna allâh. Ve mâ tevfîkî ve la'a'tisâmî illâ billâh.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 فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم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 Büyük bir eksiklik olarak kendisini daima hissettirmeli. İnsan, dünyaya geldiği andan itibaren hak hakperestliği nispetinde bu hakikatin arkasından koşacak. Bu her şeyin üstünde maklup, her şeyin üstünde makbul, her şeyin üstünde mahbub, her şeyin üstünde mergul olan Hz. Allah'a ait mana ve hakikatlerin arkasından koşacak, gönlünü onlarla mağmur etmeye çalışacak. Bir gün gönlüne gelip oturacağına inanacak. Ve geldiği zaman da geldi oturdu diye ayrı bir iman izhar edecek. İnsan aradığı nispette arkasına düştüğü nispette elde edecek, bulacak. İnsan alakasız kaldığı nispette de mahrum kalacak. Hak ve hakikati ne zaman hangi devirde olursa olsun arayan insanlar bulmuşlardır. Men talebe ve cedde mesel haline gelmiş bu söz çok büyüktür talep etme arkasına düşme ciddiyet isaretme aradığın şey senin karşına çıkaracaktır Sen ebediyen mahrum kalamazsın varsa içinde hakikata karşı bir arzu bir iştiak o gelip seni bulacaktır deniz aşırı dahi olsa Deniz aşırı Deniz aşırı bir memlekette bir diyarda yaşayan necaşit hiç bekler miydi ve beklenir miydi ki içinde yaşattığı bir taahh üzerine oturttuğu hakikat arzusu ve hak hakperestlik, taassubu bırakma, ona Allah'ın en büyük lutfunun gelip ulaşmasına vesile olsun. Onun duygusundan ve düşüncesinden belki çok uzaktı. Böyle bir şeyi elde etme. O samimiyetle, sadakatle Hazreti Mesih'i ümmeti olması havası içinde yaşarken ashab-ı Resulullah deniz aşırı diyarına kadar gittiler. Onun tarafından orada misafir olarak izaj ve itramamasar oldular. Ve bir gün ayatı ve beyinatı huzurunda okunması lütfu da Allah lütfe verdi. Hepsine birden lütfe verdi. Hazreti Meryem hakkında Kur'an'dan ayetler var mı diye Talepte bulununca Cafer ibn Ebi Talib, Müte'min kahramanı, yeşil kanatlarla semalarda, göklerde pervaz eden Hazreti Ali'nin kardeşi, kanat çırpı buçu verdi Necah'ın karşısına. Uçuşu gibi Sure-i Meryem'i okuyordu. "Zalika İsa ibn Meryem, kavl-ül hakki l-lezî Ayetine geldiği zaman Necah'ı yere serili vermişti. Bütün Üsküfe'nin, ruhbanların, rahiplerin gözleri yaşlarla dolmuştu. Ortalığı bir çağlayan almış gidiyordu. Yetmiş insan Resulullah'ın huzuruna gönderdi. Bu hakikat menbaına gidin de dinleyin diyordu. Bu yetmiş insan huzuru Resulullah'a geldiler. Resul-i Ekrem'in huzurunda menbaından Kur'an'ı dinlediler. Necaşi'nin huzurundaki durum gibi değildi bu orada okuyan Cafer bir Ebi Talipse burada okuyan doğrudan doğruya mahbiti vahyi ilahinin mahkesi kalbi pakaya sahip olan Resul Efgan ve amjad idi. Bütün rahipler çıkra hıçkıra ağlıyorlardı. Dönüp tekrar Necaşi'nin huzuruna gittiler. Kur'an bu ağlayan cemaatin halini anlatıyor. Ve iza semiu ma unzila ilar rasul Tara ayın them tefidu min ad-dam min ma arafu min al-hak. Oşan yüce Nebiyi'nin ayetü beyinat kendilerini okudu. Onlar onu dinledikleri zaman gözlerinin adeta çesmeler halinde yaş bıraktığını salıverdiğini görürsün. Tefid tefidu min ad-dam min ma arafu min al-hak. Haktan bildikleri şeyi bildiklerinden ötürü.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 Rabbimiz iman ettik ikinci defa. Mesih'e imandan sonra, kiliseye imandan sonra Resulullah'a iman ettik ki Rabbi diyorlardı. فَكْتُمْنَمَا الشَّاهِد۪ينَ Bizi de şahitlerden yaz Allah'ım diyorlardı. Kur'an bunların halini anlatıyordu. Ama acaba sadece Necaşi, Necaşi'nin cemaatine mahsur mu kaldı ayat Kur'an? مَانِي Kur'an مَفْهُمُ Kur'an Kur'an'ın ayetü beyinatını dinleyen, onun içindeki hakperestliğin ifadesi, hakkın ifadesi, hakikatın ifadesi. Kelimata şahit olan herkes kendinden geçiyor. Kendinden geçiyor, Rabbena amenna fektubunama ash diyordu. Devri ve Nahide hangi sahabi vardır ki bamdeline dokunuyor gibi hayatı Kur'an'ı dinlesin de yerinde rahat dursun. Adeta dalgaları dinmiş deniz gibi ölü, camit ve hayatiyetini kaybetmiş insanların yaşadığı devir ancak bizim içinde de yaşadığımız devirdir. Bize muttasıl bir iki asrın insanını böyle ölü ve ölgün görürsünüz. Sahabi anlatıyor. Ömer camide namaz kıldırıyordu. وَاِذَا اَتْسَمِعُوا مَا اُمْزِلَ اِلَى الْرَّسُولُ تَرَاءَ اَيُنَهُمْ تَف۪يدُ ben ta arka saflardan duyuyordum. Şeddadi İbn Hani diyor. En arka saflardaydım. Hıçkırık sesini, soluğunu kesiyordu. Okuyacak hali kalamayınca Allahu ekber dedi rükûa gitti. İnne ma eşkûbetil ve huzilallah. Dağınıklığımı ve hüznümü Allah'a şikayet ediyorum. Ayetine gelince arkasını getiremedi. Allahu ekber dedi rükûa gitti. <gülüyor> Ömer innâzâ rabbike levâkî ayetini okuyordu diyor Ebu Hüreyre Bey hakkının süneninde. Bir aralık bir kütürdü duyuldu mehratta. Yıkılan Hazreti Ömer đi dayanamamış şıkını vermişti. Sedye'ye koyup evine götürürken götürenler hasta diye zannediyorlardı. Halbuki Allah'ın azabı gelecek çatacak ferman-ı karşısında kalbi çatlayıvermiş, vermiş ayakta duramamış şıkını vermişti. Videa semiyu ma unzile ila Rasul. <gülüyor> Tera aynem tefidu min aldam min ma arafu min alaq. İbnü Merayatu beyinat okuyor. Veilu lil mutaffifin aladin. Suresini okuyor. Yavma yakumun nasulil Rabbil alemin dediyan cemaatin önünde o da yıkını veriyor. O gün insanlar hayatta yaptıkları şeyin hesabını vermek üzere.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 bir gönlü aksettiği zaman gönüldü öyle makes buluyor, tesir ediyor. Ölülerin ve ölgünlerin, yıkıkların ve döküklerin topyekun yaşadığı asır, Ayy. tenzih edeyim cemaatimizi. Sadece yirminci asırda görülür bunlar. Bütün kolu kanadı kırıklar, kalbi hayatını tüketenler, bitirenler, his hayatı duygusuz hale gelmiş olanlar, kafasında idraki kaybedenler, Dünya tarafından esir ve zebun edilenler, bir tekmede rahatlıkla dünya ve mafyasını terk edemeyen ham ruhlar, yobazlar ve softalar sadece 20. asırda vardır. 19. asırda vardır. Göremezsiniz insanların yaşadığı asırda bu derece hamlığın hükümferma olduğunu. Varid asmihum ma unzila ila'r-rasul Tara ayunuhum tafidu mina dam'in mimma arafu min al-haqq. Yaquluna rabbana amanna fa-ktubna ma'a ash ağlıyor gözleri çağlayan gibi. Esabü sefina ağlıyor gözleri çağlayan gibi. Huzuru Risalet Fenaiye gelen sefirler ağlıyor gözleri çağlayan gibi. Ömer ağlıyor, İbn Ömer ağlıyor, Ebu Hüreyre ağlıyor, Ümmü Ebu Hüreyre ağlıyor.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 Azmış, sapmış, tağî nefsimle diyeceğim bir şey yoktur. Yıkılışları adeta şiir söylüyor gibi, bütün çöküşleri haraba haline gelişlerin destanını yazıyor gibi, her şeye karşı laubali kalan, gayri ciddi kalan, kim talih bana sorulsa diyeceğim bir şey yoktur. Gidin şu cuma gecesinde, cumayı cumartesine bağlayan gecede hayatınızın hesabını yapın. Kazandığınız şeylerin Allah karşısında sizin nereye götürdüğün hesabını yapın müterakim seyyaın sizin beini müken masiyetin, sizin nereye götürdüğünün hesabını yapın Belki felk ettiğiniz şeyi geriye döner bakar da o zaman anlayı verirsiniz. Anlayı verir de Kerman arkadan kavuşu verirsiniz ve benim bu sözlerin sizin içinizde bu heyecanı bu aşkı uyarırsa, bir gecede hayat muazzevesi yapmaya sizi sevk ederse, ve kalbühüm bahsidunla ashab kiramın arkasında yerini alma ümidi bedenin içimde, bunu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden intizar ediyorum. Ne beni ne de sizi kalbi kırık ve münkesir bırakmasın. Kalplerinize sizin kalbi hayat, ruhlarınıza duygu, ihtiyatınıza duyguluk ihsan eylesin. Alâim ahzene'l-kelâmü ı âm melikil azîz il Kama kânalallâhu tebânefe yakâaratul Ve idâkila'l-kıra'l-feslemûnâh. Ve'in zîm-ülâ'l-i'l-ekûkul âmûn. arâb mînlâhül şeytâdil Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhemâ el-lezi'netekav. Ve'l-lezi'nehum Barakallahü Lena ve l-Jamil Mu'minin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kâmilina, kama emer. Aşhedu an la ilahe Ve aşhedu an Muhammedan ardhu ve Rasuluhu, Nabiul Muteber, tağziman l ve tekriman l فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى اهل سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد ve barik Allah siddina Muhammed ve Allah al siddina Muhammed, kama barikta Allah siddina İbrahim ve Allah al siddina İbrahim fil alemin Rabbina İncak Hamidum Majid. Vard Allahumma n Sadiq, Abi Bakr, Al Fark, Umar ve Uthman ve Ali rdiyallahu anhum, ve an istette, Vallama teslimen kâthera nila yom ilhâşr ve ilqarâr. Vahşurna ma'hum ma bilutfik amin. Vahşurna ma'hum ma bilutfik amin. <so> İbadet Allah, Allah'ın kulları. İttakullah ve Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi nimetleriyle perverdi eden Allah'a karşı saygılı olun.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 Yüksek İslam dininin ufkunuzda bayraklaşması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle ve yenha ani'l fahşai vel münkeri ahlaksızlığın her çeşidinden gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden telakilerin asırların anlayışının değil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 وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْمَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah'u akbar, Allah'u Allah Allah'u akbar, Allah'u akbar. لا إله إلا الله. Allah yaşa Allah'ın merhametine